İnna al-hamdulillah, na hmduhu, na istainuhu, na ista'ifru, na uğruf illahi min şurur anbusina, يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تكاثه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس بتكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتكلوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم ركبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبل سديه لكم أعمالكم يوفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أستكال الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Ders La ilahe illallah kelimesindeki bu kelime, bu sözün dini anlamı dindeki yeri, önemi, yani bu kelimeyi nasıl parçaladığımızda nasıl anlamak gerekiyor? Ee, tek tek cümle cümle bu kelime üzerindeki işte ıstılahi, terim Halkın anladığı manalar gibi. Bu kelimenin telaffuz edilmesiyle kişi ancak bu telaffuzla İslam'a giriyor. Yüce Allah, müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenler. İman edenlerdir diye buyuruyor. İman edenler deyince bunun geçen derslerde daha önce bildiğimiz gibi imanın 70 küsur şube olduğu en âlâsının la ilahe illallah olduğu ve bu kelimeyi söyleyen İslam'a girdiğini biliyoruz söyleyenin. Bu kelimenin birçok faydaları, faziletleri var. Konumuz bu değil. Ama bunlardan bir tanesine baktığımızda kim Allah'tan başka ilah olmadığına söyleyip de bunu bilerek bilmekle, bilerek yaparsa böylece de ölürse cennete girer diyor. Bu kelimeyi biliyorsunuz bu toplumda nasıl anlıyorlar? La ilahe illallah diyen cennete girecek. İslam dininde şimdi mutlak ve mukayyet diye bazı tanımlar var. Mutlak kelime La ilahe illallah diyen cennete girecek. Kapalı gelmiş mutlak olarak. Ama bunun Mukayyete hamlen olması diye bir kaide vardır. Bunun kayıtları var. Yani bu kelimeyi nasıl söyleyeceksin? Bir, bir tanesi geldiği gibi bilerek söylerse. Bunlardan bazılarına baktığınız zaman muhabbet, sevgiyle söylerse. La ilahe illallah ve Muhammeder Resulullah diyerek söylerse. Bu gibi bunun kayıtları var. Bu kayıtlar olduğu müddetçe bu kelime fayda veriyor. Bunu bilmek gerekir. Yani şunu şöyle örnek vereyim. Ben la ilahe illallah dedim. Ama Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorum. Niye? O cümle şimdi beni cennete sokacak ya bunu kabul etmesem de olur. Çünkü öyle diyor hadiste kim la ilahe illallah derse cennete girer. Bu şimdi böyle olur mu? Hemen diyecekler ki olur mu? La ilahe illallah demek Kur'an'ı da kabul etmek demek. Ha, O zaman biz de diyeceğiz ki demek ki bu kelimenin bazı gerekleri varmış. Sen bu kelimeyi söylediğin zaman salt bir sözle söylemek değil, bazı gereklerini yanına alarak, yaparak lazım gelen bir sözmüş bu. La ilahe illallah dedin, bırak Kur'an'ı içinden bir harfi kabul etmesen, o sana fayda vermiyor. Onu söylemek, onu da kabul etmek dersen, o zaman la ilahe illallah diyen namazı da kılması lazım deriz. Peki bunların şartlarını kim koyacak? Demek ki namaz da onun içinde diye koyarsın. İşte bu gibi şartları dinin neresinde ne ne kadar bunlar da naslarla biliniyor. Ama bizim burada bilmemiz gereken la ilahe illallah söyleyen bir kişi yanında bunu sadece ağızda söylenen yani bir nevi lay gibi bir söz değil. Bazı gerekleri olan bir söz. Bunun lazımları olan Yapması gereken, yanında bir şeylerin amele dökülmesi gereken kalple, dille, arzalarla söylemek bu sözü. Bu sözün manasına baktığınız zaman kelime olarak bu sözün içerisinde şimdi iki parçaya bölünür bu. La ilahe, ilah yoktur. Kelimenin ilk parçası bu, ilah yoktur. La yok, ilahe ilah yok. İllallah yalnız Allah hariç bir tek o var. Onun dışında hiçbir ilah yok. Şimdi la ilahe dediğimizde demek ki bazı ilahları biz reddedeceğiz. Ha, Demek ki bir şeyleri Allah'tan başka birilerine bir şeylere ilah deniliyormuş. Bunlar ne? Bunlar ne ki biz bunları reddedelim? O zaman o ilah denilen şeyler nelerdir? Bunları iyi bilmek gerekir. Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde. Bu şimdi ispat ve nefi olarak ikiye ayrılır. Bu kelime ispat ve nefi demektir. Yani La ilah diyorsun, bütün ilahları nefh ediyorsun, yok ediyorsun. Bunu, bu nefi parçasıdır bunun. İllallah diyorsun sadece Allah var Bunu da ispat ediyorsun Alimler bunu böyle ikiye ayırmış Demiş ki ispat ve nefi Sen sadece Allah var dediğin zaman La ilahi Deyip de diğer ilahları Reddetmedin mi La ilahe illallah'ın şartı gerçekleşmiyor demektir Örnek nasıl vereyim Mekkeli müşriklere Baktığınızda onlar Allah'ı bilen bir topluluk ne diyor ayeti kerimede onları yeri ve göğü yaratan kimdir diye sorsan diyecekler ki Allah Allah diyecekler diyor yeryüzünde diyor işte e, gökten suyu indiren yerden bitkiyi çıkaran size döşek yapan kimdir yine diyecekler ki onlar Allah'tır bunlar Allah'ı bilen bir topluluk Mekke'deler bunlar bunlar Kabe var Hacca diyorlar. Tavaf yapıyorlar. Namaz kılan insanlar ben İslam'a girmeden önce şu kadar namaz kıldım diyor. Ebuzer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh İslam'a girmeden önce itikafa giriyordum. Sadaka veriyordum. Değil mi? Arafat'a çıkmaları var. Bunlar Allah'ı amelleriyle Allah'a bazı ibadetler de yapıyorlar dilleriyle de Allah olduğunu söylüyorlar kalpleriyle de tasdik ediyorlar yani şimdi iman kalp ile tasdik dil ile ikrar azalarla amel üçlüsü değil mi Mekkeli müşriklerde dilleriyle söylüyorlar azalarla amel ediyorlar haç, ibadet, namaz hepsi var İbrahim aleyhisselam'dan kalma bir din var Kabe var kalpleriyle de tasdik ediyorlar İman var bu Mekkeli müşriklerde İmanın bütün şartları çünkü burada. Ama Allah bunları müşrik diyor neden? Ve bunların bütün imanını alıyor çöpe atıyor. Ha demek ki bunlar kalp ile tasdik, dil ile azalarla amel denilen bu muhteveyat iman muhteveyatını, işte la e, Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde ispat nefi dedik ya ispat. Ancak Allah var. İşte bu iman. La İlahe illallahın ispat kısmıdır. İman, La İlahe illallahın ispat kısmıdır. Ama nefi kısmı ise Allah'tan başka ilahlar bunlar Allah'ı bilen bir topluluk, Allah'a ibadet eden bir topluluk, Allah'ı kabul eden bir topluluk ama Allah'tan başka başka ilahları da kabul ediyorlar bunlar. Problem burada. Bunların imanı var ama imanlarının yanında Allah'tan başka birilerine de iman ediyorlar. Yetiş Lat, Medet Hubel, Şefaat Uzza. Allah'tan başkasından yardım dilekte bulunuyorlar. Sığınıyorlar. Lat, Menat, Uzza kim? Bunlar isim olarak ilahlar. Ama nasıl ilahlar? Bunlar etrafında cemaati olan salih insanlardır. Nereden biliyoruz biz bunu? Bukhari'den i̇bn Abbas'tan nakiller var. Salih insanlar, etrafında cemaatleri var bunların. Bu insanlar vefat ettiğinde oraya İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir din yaşanıyor. O dinde işte hacılar geliyor, hacılara ikram eden insanlar. Salih ameller işliyorlar, hayırda öndeler, etrafında cemaatleri var, ders yapıyorlar. Bu insanlar öldüğünde insanlara ağır geldi. Ağır geldikten sonra onun kabrini, etrafını güzelleştirdiler, bayram yeri gibi edindiler. Ve onların kabrine bazı tazimle yüceltmelerde bulundular. Bu insanlar bunlar put derken bizim toplumumuzda sanki böyle ağaçtan yapılmış totem onlara böyle çiziyorsun resim gibi o hale gelilmiş. Hayır en son hali belki öyle ama ilk hallerinde bu insanlar insandı ve salih kişilerdi. Onların kabirlerine gittiklerinde orada dualarından daha çabuk daha hızlı kabul edileceklerine inanan topluluktu onlar. Onları Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye şefaat edinen Allah'la bizim aramızda vesile kıldıkları insanlardı bunlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor Allahümme la tece'al kabri Ey Allah'ım benim kabrimi kılma. Ne kılma? Vesenen. Bir vesen kılma. Vesen bunu Türkçe'ye çevirirken put diye çeviriyorlar. Halbuki bu ilahın bir cüzüdür. İlah kelimesiyle eş manalıdır ama ilahın tam manasını karşılamaz. Nasıl iman cüz ilah da cüzdür. Onlardan bir cüzdür Vesen kelimesi. Cansız olan ilaha denilir Vesen. Mesela boyuna asılan haç. Ey Adi. Adi ibn Atem'e diyor ki boynundaki Vesen'i at. Orada da Vesen kelimesi geçiyor. İşte ey... Allahümme la tecaal kabri ve benim kabrimi bir vesen kılma yani kendisine ibadet edilen bir put kılma diye çeviriyorlar bunu yani bu ibadethane gibi kendisine bir ilah kılma orayı dolayısıyla burada baktığınız zaman işte onlardaki bu Allah'tan başka ilah edilme meselesi bugün bugünümüzde nasıl Emir Sultan'ın kabrine gidip orada benim duam daha çabuk kabul ediliyor. Daha hızlı kabul ediliyor. Orada işte namaz kılmak daha faziletli. Çünkü onun kabri orada gibi. Bir takım kutsamalar, bir takım tazim, yüceltmeler hep aynı şeyler. Bakın Ensar Müslüman olmadan önce Safa ile Merve arasında Haçta Umre'de Safa ile Merve arasında biliyorsunuz say vardır. Yürüme. En sar Müslüman olmadan önce Lat orada Lat ilahı var. Onlar yani salih insanın türbesi yatırı. Öyle düşünün. Onun sonra şeklini şemalini yapıp nasıl bizim Konya'da Mevlana'nın resmini şeklini yapmışlar ya evlerine de asanlar var. Mesela Şiiyalarda Hz Ali'nin sureti asıyorlar. Böyle ilk önce suretlendirme ile gündeme gelip, ondan sonra o timsal. Yani heykele heykellendirmeye Doğru çıkar bu iş ee, Onlarda da tabi bu En son belki noktadaydı Ensar Müslüman olmadan önce Safa ile Merve arasında Say yapmayı terk ettiler Haçtan bir rükün Umreden bir rükün Sebebi ne? Karşılarında Lat Aynı bizim Emur Sultan'ın gibi düşünün. Türbesi var yatırı var o ilahın Türbesi var ona Saygısızlık oluyormuş Buhardı bu rivayetler Ayşe annemize. Dolayısıyla bu saygısızlıktan Dolayı bunu terk ediyorlar Onu terk ediyorlar Gidiyorlar latın türbesinin etrafında Dolanıyorlar ondan sonra gidiyorlar Tavaf yapıyorlar çünkü onu Orada ilk önce dolanmadan Oraya gitmek olmuyor Ayıp oluyor gibisinden böyle Bir tazim kutsama var inanç baktığınız zaman bu zamana aynı. Hiçbir farkı yok. Konya'ya giden yarımacı olur diyenler var. Cami cami gezenler var. Aynı şey ki bunlara dikkat etmek gerekir. O zaman işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah demeniz bana yeterli dediğinde Sen evlenmek istiyorsan evlendirelim. Kâbe'nin anahtarını veriyorlar. Mal istiyorsan mal verelim. Hayır bana bir tek La ilahe illallah deyin dediklerinde müşrikler bunu kabul etmediler. Niye? Çünkü aynı bu tür ilahları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilahları kaldırmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bir karıştan yüksek bütün kabirleri yıkın. Hadis-i şerif aynen böyle gidiyor. Sahihtir Ali radıyallahu anh Allah Resulü'nün beni görevlendirdiği gibi kendi valisine ben de seni görevlendireyim mi diyor. İt diyor bir karıştan yüksek bulduğum bütün kabirleri dümdüz et. E bugün kabirlerin etrafını süslemeler, yüceltmeler, oraya el sürmeler, oraya gidip dua etmeler, oralara çaput asmalar hat safhada. Aynı o dönem gibi. Bakın o dönemle bu dönemin arasında hiçbir fark yok. Hatta ve hatta ilim ehlinden bazıları diyor ki o dönem bu dönemden daha hafifti diyor. Bu dönem daha diyor şiddetli şirk diyor. Çünkü onlar diyor denizde diyor kaldıklarında latı menata hepsini unutup sadece bir olan Allah'a sığınırlardı diyor. Onlara bile yardım edemeyeceklerini biliyorlardı. Ama diyor bununkiler diyor böyle bir şey başlarına geldiğinde latı menata yerine Yetiş seyda abdülgatır gelane gibi daha çok himmet diye dua ediyorlar diyor. Yani daha çok şiddetli olmuş. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimden bakın hadise demin ki anlattıklarımda bağlantılı. Benim ümmetimden ve senlere ibadet edenler olmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Ve sen neydi? Salih insanlardı kabirlerdekiler. Adi bin Atamin boynundaki haçtı. Örnek verdim. Bu ilahtı. Benim ümmetimden Allah'tan başka ve senlere ne yapıyorlar? İbadet edecekler. Bugün muska takan kendisini korusun diye takıyor haçı. Haç. Kutsiyetler onu niye takıyor? Kendisine faydası olsun, korusun diye. Cevşen takan, muska takanlar niye kendisine bir faydası olsun diye? Süs olsun diye takıyor ama kendi söylüyorsa da kendisini kandırıyorlar. Dolayısıyla benim ümmetimden ve senlere tapanlar olmadıkça kıyamet kopmaz diyor işte la ilahe illallah dediğimizde Allah'tan başka böyle birçok ilahları reddetmek gerekiyor bu ilahlara baktığınız zaman Nuh aleyhisselam kavminde vet ve uk yauk ya ve nesir gibi putlar vardı. Bunlardan yine rivayetlere bakıyorsunuz. Sahabeden ve tabiinden gelen rivayetlerde, Bunlar da salih insanlardır diyor. Adem aleyhisselam Nuh aleyhisselam arası on asırdı. Bu on asır zamanında insanlar hak üzereydiler diyor. Ne zaman diyor Nuh aleyhisselam zamanında insanlar salih ölen insanları aynı Mekkeli müşrikler gibi ölen insanların kabirlerini mescitler edinip bayram yerleri edinip orları vesen ilah edinmeye başladıklarında bunlar rivayetlerde asır asır geliyor. İlk asırda bunların ilk önce suretlerini yap yapmayı ilham ediyor şeytan bunlara. Ve sebebi olarak da ne diyor biliyor musunuz şeytan? Rivayette aynen ilham ederdi diyor. Hatta bazı rivayetlerde insan şekline girerdi diyor. Şeytan. Demek ki şeytan insan şekline de girebiliyor. Ve gelip o şeytan ki dostlarına vay eder ayeti var. Gelip de vahiy edip ilham da edebiliyor. Bazı tasavvuf şeyhlerine ilham ettiklerinde işte bunlar sana Allah'ın bir ikramıdır vesvese tarzında adam da bana melekler vay ediyor, i̇şte yazdırılıyor bana, öğretiliyor. Zannediyor, kendisini de bir şey zannediyor. Böyle olanlar da var. Aynı bu şekilde. O dönemde de işte şeytan gelip bunlara ilham etti diyor ve sebebi de onların suretlerini yapalım. Çünkü ibadetlerimizde daha çok iştiyaklı olalım. Hatırlayalım da. Hatırlayalım onların yaptıklarını. Bakalım suretlerine. İbadetlerimizde iştiyaklı olalım. Bugün silsileyi sahadatlar var. Bütün tarikatlarda peygambere dayandırıyorlar silsileleri. Hepsi peygamberin soyundan geldiği için onların Oraya dayandırıyorlar. Bu silsileyi saymak. Onlarda ne oluyor? Falan Hazretleri filan, Guc falan, işte Kıbrisi falan böyle silsileyi ta Abu Bekir Allah Rosununa kadar sayıyorlar ve bu saymayı da onlar diyorlar ki işte biz bunları sayıyoruz ibadette şevke geliyoruz aynı şey. Onlar büyük evliya çünkü onları sayınca. Dolayısıyla şeytan hep aynı mesafeleri vermiş bakın. Demiş ki işte onları hatırlayın ve ibadetlerinizde iştiyakınız artsın. Böyle bir asır. ikinci asır onların bu sefer otura geldikleri evlerinde timsallerini yapalım. Bak suretten timsale geçiyor. Yani heykel. Ve diyor işte daha da çok bunları belli yerlerimize koyalım. Kabri var Vat'ın e, Ensar'ın bulunduğu yerde Eee Kabe'nin içinde bir de sureti var. Orada da hatırlayalım. Hem Kabe'de hem orada. Dolayısıyla her yere asıyorlar bunu. Dedim ya Hz. Ali'nin resimlerini şialar evlerini asıyorlar. İşte Mevlana'nın aynı şey. Dolayısıyla bunlar İslam'da var mı yok mu bunlarla La İlahe illallah dediğimiz bu şeyler ne kadar çelişiyor bunları çok iyi bilmek gerekir. Allah bizleri tevhid nimetinden Uzak tutmasın. İşte böyle bir asır olunca artık onlar kabirlerini bayram yeri. O temin bir hadis naklettim. Allahumma la tecelli kabri vesenen benim kabrimi bir vesenedir mi? Bir de Allahumma la tecelli kabri ieden benim kabrimi bayram yeri kılma diyor. Onların kabirlerine gidiyorlar sanki bayram yeri. Orlardan yardım isteme belli günlerde belli zamanlarda bu kabir günlerini has şey yapıyorlar. Dolayısıyla şirkin daha çok dallandırılıp budaklandırıldığı bir durum söz konusu oluyor. Ve böylece böyle bir asır sonrasına bir asır sonrasına bir dönem sonrasına şeytan verdiği vesveselerle onları Allah'tan başkasına ibadet edilen vesenler, ilahlar olarak gündeme getirtiyor. Ve e, yani aynen bir, bir insan nasıl ina, in, in, ineği bile ilah edindiyse böylece resmen canlı bir heykeli ilah edilmiş oluyor. Ve bu asırlar arasındaki rivayette geldiği gibi asırlar arasındaki bu dönemlerde sanki bizden önceki babalarımız atalarımız da böyle yapıyor. Gibi izlenim verdittirdi diyor onlara diyor. Halbuki onlar ilk önce suretlerini yapmışlardı, sonra onlar onu suretten timsel yani heykel şeklini getirip oraya sığınma, medet alma gibi şeyler yapınca bizden önceki atalarımız, babalarımız da böyle yapıyorlardı. İzlenimini verdittirerek yaptı bunu diyor şeytan diyor. İşte Nuh Aleyhisselam zamanında vet ve ee, yogus Suva, Nesir gibi ilahlar böyle salih insanlardı. Ve Allah bunlara kabirlerine, yatırlarına ilah diyor. Allah'tan başka ilahlar diyor. Çünkü ayeti kerimede sakın vett ve uku yegusu böyle sayıyor beşini. Bu ilahlarınızı terk etmeyin. Bu lafzı Yüce Allah kullanıyor. Ve yeryüzünde ilk ilah lafzını Nuh Aleyhisselam zamanında kullanılmıştır. Adem aleyhisselam nebiydi. Nuh aleyhisselam rasuldu. Nebi ile rasul arasındaki fark nebiler müjdeleyici sakındırıp ve uyarıcı olarak gönderilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem nebi hem rasuldu. Ne zaman nebi oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hira'da vahiy geldiğinde ikra ayeti indiğinde nebi oldu. Peki ne zaman resul oldu? Tebliğe. Ya eyühel muttesir ey örtüsüne bürünen kum ve enzir git kalk uyar. Bu ayet geldiğinde resul oldu. Tebliğe gittiğinde, uyarıp sakındırdığında resul oldu. Dolayısıyla nebi ile resul arasında fark vardır. Buna dikkat etmek gerekir. İşte her dalalete düşüp Allah'tan başka ilah edinme gündeme geldiğinde korkutan ve uyaran Resuller göndermiştir Yüce Allah. Nuh zamanında durum böyleydi. Arap müşriklerine baktığınızda Arap müşriklerinde de aynı Nuh Aleyhisselam gibi onların da ilahları vardı. Lat, Menat, Uzza gibi. Bu Lat i̇bn Abbas'tan gelen nakilde hacılara buğdaydan ve arpadan sevik bulamacında çorba yapıp dağıtan salih bir insandı diyor. Lat için. Böyle bir salih bir insandı. Taif kayalıklarında yaşayan birisiydi. Kendisinin koyunları olan bu koyunların sütünü sağıp Taif bağlarında yetişmiş kuru üzüm keş denilen ee, şeyle bunları karıştırarak bunlardan çorba şeklinde yiyecek yapıp hacıları dağıtan bir insandı. Sonra da gelen yolculara, hacı yolcularına dağıtırdı. Böyle salih bir insandı. Ölünce de ona ibadet etmeye başladılar diyor. Mücahid'den gelen rivayette. Uzza Nahle Vadisi'nde yine aynı Lat gibi. Lat, Taif'te menatsa kadit denilen yerdeydi diyor. Bulunuyordu bu ilahlar. İşte bunlar da aynı Muh aleyhisselam kavmindeki gibi kabirlerinin yatır haline yükseltilip ilah edinildiği salih kişilerdi. Bunlar da vesendi. Bunu anlattık daha önce. Bir de şimdi demek ki Allah'tan başka ilah yoktur dediğimizde bazı ilahları reddediyoruz ya işte bunlar bu gibi ilahlarmış. Bir de şöyle şimdi ilah dediğiniz zaman birçok bu. Bir de ağacın ilah edilmesi de var. Mesela rivayette Ebul Vakit el-Laysi'den geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yeni Huneyn'den hareket edip e, savaştan yeni çıkmışlar. Huneyn'e doğru hareket etmişler. Burada söylenmiş bir devamlı bunu tekfirci, cehaleti, mazeret kabul etmeyenlere reddi olarak kullanıyoruz ama burada bakın ilah manasında. Diyor ki Resulullah ile beraber Huneyn'e doğru hareket ettik. Kureş kafirleri Arapların zatü Emmat dedikleri büyük bir tane yeşil ağaçları vardı diyor. Her yıl burayı ziyaret ederdi bunlar. Bakın belli günler tayin etmişler. Bayram yeri edinmişler. Her gün her yıl ziyaret ediyorlar. Kutsama, tazim, yüceltme var. İlah kelimesinin manasına kelime olarak manasına baktığınız zaman İbni Teyme'den, İbni Kayyum'dan olsun Lugat kitaplarında Kalbin muhabbet tazim ve yüceltmeyle Belli bir iclal Hürmetle yöneldiği Mabudun ta kendisidir der İlahın Burada bir tazim yüceltme var Ve her yıl burayı ziyaret ederek Dallarına ne yapıyorlar onun Kılıçlarını asıyorlar Sebep savaşta bize Kılıcımıza uğur getirsin fayda getirsin Böyle bir Sığınma da var yardım isteme de var ve gölgesinde bunun kurbanlar keserlerdi diyor. Bir gün boyunca onu mukaddes sayıp takdis ederlerdi. Rabi dedi ki bu arada Resulullah sallallahu sellem ile yürüyüşümüz devam ediyordu böyle. Büyük yeşil bir ağaç gördük. Aynı bu Zat-ı Emmat ağacı gibi. Demek ki heybetli bir ağaç ki hoşlarına gitmiş. Yolun kenarında durduk bağırdık. Ey Allah'ın Resulü onların bir zata envat ağacı var ya müşriklerin hani kılıçlarını asıyorlar falan. Bize de böyle bir ağaç yapsana biz de asalım. Bize de faydası getirsin bakın. Şimdi burada bile bilmeyerek yapılan olay var. Biz bunu işte mazerete delil diye getiriyoruz. Bizim burada bize delil olan tarafı şu. Allah Resulü'nün tavrına bakın. Allahu Ekber diyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki Musa'nın kavminin Musa Aleyhisselam'a dediği gibi siz de aynen söylediniz. Onlar Musa'ya bakın şöyle demişlerdi. Musa Aleyhisselam Firavun'un oradan Kıptileri alıyor. Yahudileri. Denizden karşıya geçiriyor. Daha deniz ortadan ikiye bölünmüş mü müthiş bir mucize görmüşler. Karşıya geçtiklerinde Musa Aleyhisselam Tur Dağına çıkıyor, indinde bir bakıyor buzayı ilah edilmişler. İsrailattan gelen rivayetlere baktığında ağzından böyle rüzgar giriyor, arkasından çıkarken uuu böyle böğürme sesi bile altından yapılmış bir ilah diyorlar. İşte orada bir kavim var aynı bunu ilah edilmiş Musa'nın Aleyhisselam'ın arkasındaki Yahudiler de Ey Musa bize de böyle bir ilah yapsana diyorlar. Allah Resulü diyor ki aynı diyor Musa'nın kavminin dediği gibi dediniz sizde. Bize de böyle bir ilah edinsene. Siz diyor gerçekten cahil bir toplumsunuz dedi. Bu ümmetlerin ümmetlerin bakın ümmetlerin adetleridir. Hani onlar eski ümmetler karışı karışına uyacaksınız diyor ya şibran bir şibrin hani böyle karışı karışına onlar kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yani modamut mod, birebir onlar şöyle yapsa, siz de öyle yapacağınız gibi böyle bir hava esiyor. Dolayısıyla onları birebir taklit ederek adet onları nasıl sapıttıysa siz de öyle. Dolayısıyla burada şimdi ne var? Bir ağacın ilah edinilmesi var. Bildiğiniz ağaç uğur getiriyor, fayda getiriyor. Bir buza etrafında tavaf ediyorlar. Fayda getiriyor. Demek ki kabrin dışında, salih insanların dışında Evliyaların dışında, yani evliya diye tesmih ettikleri, böyle söyleyince de bizi evliyalara reddediyor zannediyorlar. Biz sahabe gibi en büyük evliyalara örnek alan insanlarız. Kimse bunlardan da konuşmuyor maalesef. Dolayısıyla kabrin dışında bakın bir ağacın, bir ee, buzağının ilah edilmesi de söz konusu. Yine böyle birçok rivayetler var. Ömer radıyallahu anh'u döneminde de bir ağacın e, gidip orada takdis edilmesi olayı var. Allah Resulü zamanında Ömer radıyallahu anh'u hemen kestiriyor onu. İnsanlar oraya gidip namaz kılıyorlarmış. Yine e, insanların namaz kıldığı Allah Resulü'nün geçtiği bir yer var. Sadece geçmiş orada durmuş. Konaklamış, namaz kılmış oraya gidip namazgah edindikleri var. Hemen orayı yok ettirdiği var. Dolayısıyla bu gibi yerler hatta Ömer radıyallahu anh'ın geçmiş ümmetler diyor peygamberlerinin böyle eserlerini bıraktığı, arkalarında bıraktığı eser yerlerini yüceltip takdis etmelerinden sapıtmıştır diyor. Yine yine Bakın şöyle de bir la ilahe illallah dediğimizde şöyle de bir ilah var. Bunu da reddetmek gerekirken. Firavun. Firavun da tanıyalım. Mısır'da en üst makamda. Kendisi tağut diye tesmih edilmiş. Yani tugyan dediğimiz haddi aşmak. Yani bir hat belli sınırları aşıp Taût haline gelmiş. Ne demek Taût kendisine kendisinin razı ol, olduğu halde bunlar kendisi de razı kendisine ibadet edilmesini istemez ya da kendisine zorlu ibadet ettiren artık onun da sınırları var. Onun için Firavun diyor ki ey ileri gelenler sizin için benden başka ilah tanımıyorum ben diyor. Kendisini ilah edilmiş. Yine benden başka ilah edilirsen andolsun ki seni zindana kapatırım. Yine başka bir ayette ben sizin yüce Rabbinizim diyor. Aynı zamanda Rabb alemleri Rabbi de kimmiş deyip de kafa tuttuğu var. Dolayısıyla Rabb olarak kendisini tesmih ediyor. İşte böyle Firavun'un kendisine ilahlık nispet etmesi bir insanın, bir despot zalim yöneticinin de ilah oluna, olabileceği gündeme geliyor. Gelip de Firavun'a sadece secde etmek demek değil bu. Onun bazı kurallarını, kanunlarını Allah'ın ve Resulünün getirdiği şeriatın çizgisine ters olup, bunları görmemezlikten gelip, bunların üstünü kapatarak zorlama şekliyle kendisini ilah ettittiriyor. Dolayısıyla burada taût kelimesinin üzerinde durmak da gerekiyor. Rivayetlere baktığınız zaman taûtun şeytan olduğu geliyor, iblis olduğu geliyor. O üç esas gibi Tevhid akidesi üzerine yazılmış kitaplarda baktığınız zaman iblis, şeytan ve yine rivayetlerde kahin, gaybı bildiğini iddia eden kendisine kendisi razı olduğu halde ibadet edilmesinden razı olan zorla ibadet ettiren Allah'tan başka ilah olup ama ilaha giden yolu ilaha giden yolun önüne geçip kapatıp kendisini ilah kabul ettittiren gibi tanımları var. Çünkü Allah'tan başka ilah edinmek sadece ta'ut demek değil. Neden? Çünkü İsa aleyhisselam da Allah'tan başka ilah edinilmişti. Ama buna kimse ta'ut diyemez. Çünkü ilah İsa aleyhisselam bundan beriydi. Onu ilah edinenler başka. Burada kendisi zorla bir şey yaptırıyor. Kendi kurallarını, kendisini yani burada şahsi olarak kendi nefsi gündemde. Evet. Yine bunun dışında tabi teminki naklettiğim rivayetler var. Kabirlerin ilah edinilmesi dedik. Bu da ayrı bab başlığı altında bunu inceledik. Musa aleyhisselamın kavminin buzası kavmindeki buza ilah edinmeleri. Bir de e, ayeti de bu, buyurduğu gibi diyor ki e farayte gördün mü? Men ittaha ilaha ilahu hevaahu. O kendi hevasını ilah edineni gördün mü? Kişinin kendisinin hevası, hevesi bazı duyguları öyle bir duruma geliyor ki bunu ilah edinmiş duruma geliyor. Onu da ilah edinmiş oluyor. ayeti i de kendi hevasını ilah edilmiş Bilgisine rağmen Allah'ın kendisini şaşırtmış olduğu, kulağına ve kalbine mühür vurulduğu, yüzü üzerine de perde gerdiği kimse hakkında ne dersin? Artık buna Allah'tan başka kim hidayet verir? Hiç oyut almaz mısınız? İbn-i Nebil diyor ki yani nefsinin kişinin buradaki hevaden kasıt kişinin nefsinin arzuladığı şeylere İbadet edeni gördün mü demektir diyor. Kişi nefsinin arzuladığı şeylere ibadet etmesi ne demek? Mesela bunlar bu aynı şekilde lat menat uzaya da böyle şey yapabilirsin. İlla ki bu Lat-Menat-Uzza'nın dışında bir şeyler de olabilir. Mesela ayeti kerimede diyor ki Onlar ancak zanlarına ve nefislerin hevalarına uyuyorlar. Kimler için diyor bunu Yüce Allah? Lat-Menat-Uzza'ya ibadet eden müşrikler için diyor. Ama öyle bir durum olur ki Paranın kuluna yazıklar olsun. Elbisenin kuluna yazıklar olsun. Demek ki insan paranın elbisesinin kulluğu da olabiliyormuş. Bakın bu da nefsine ve hevasına uyduğundan dolayı. Onun için Yüce Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç şey diyor kişiyi helak eder. Gereğini yerine getiren cimrilik arkasından gidilen heva ve heves ve kişinin kendi kendisini beğenmesidir diyor. Benden sonra yine sizin için en korktuğum şeylerden biri de mideniz ve cinsel organlarınızdır. Bir de hevalarınızın peşinizden gitmesi. Peşinden gitmeniz. Şimdi e, bunları bunlarla alakalı bazı alimlerin sözleri var. Şimdi bu genelde bunu böyle insan nefsini nasıl heva edinir diye ee, onun sınırı ne kadar olur diye genel olarak böyle sorular gelir ki merak edilen şeydir bu konu hakkında bir şeyler okuyalım hem bu sorulara cevap olsun Ömer bin Abdülaziz'den bakın nakil var diyor ki sen hevasına uygun düştüğü vakit hakka tabi olan hevasına muhalefet ettiği vakit ona muhalefet eden bir kimse olma çünkü o takdirde sen Hakk'ı muvafakat ettiğin için mükafat kazanmazsın. Şimdi nasıl? Hevasına uygun düştüğü için Hakk'a tabi oluyor. Hak var ortada ama hevasına uygun olduğu için kabul ediyor onu. Sırf hak, hak bu diye kabul etmiyor. Ama hevasına uymadığı için ona muhalefet eden kimse olmamak gerekir. Ancak hakkı terk ettiğin kadarıyla cezalandırılırsın. Çünkü sen her iki aslında sadece yine hevana tabi, tabi olmuş oluyorsun diyor. Demek ki hakka tabi olmak hevadan değil Allah'ı ve sevdiğinden dolayı olmak, olması gerekir. Hakkı tabiliği hevadan dolayı olursan her halükarda sen yine hevana tabi olmuş oluyorsun. Hevaya uymak danalet ve küfrün aslıdır. Tabi ki hevanın da derece ve kısımları vardır. Öyle heva vardır ki ona uyan sapıtır. Ve küfre düşer. Öyle de heva vardır ki neticesi bu dereceye varmayabilir. Bu da bir alimden şerh babında. Yani bunun da kısımları varmış. O zaman benim heva ve hevesimde ben neye ne kadar kendimi kaptırmışım buna bakmak gerekir. Öylesi varmış ki insan sapıtıp küfre düşüyormuş. Öylesi varmış ki bu derecede değilmiş. Onun için aa, dedim ya Tevvin hadiste dinara ve dirheme yani paraya gümüş para dinardan kısıt, altın para dirhemden kısıt gümüş paradır. Paranın böyle paranın kul olan helak olsun. giyinme ve kuşama kul olan helak olsun. ''Yumuşak döşeklere kul olan helak olsun, eğer ona verilirse razı olur, verilmezse öfkelenir.'' Bukhara'da geliyor bu rivayet. Demek ki insan nelere kul olabiliyormuş. Bakın burada apt kelimesini kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiye kadar ne gördük? Kabirlerin vesan edilmesi. Salih insanların vesel edilip ilah edinilmesi. Buzanın ilah edinilmesi. Ağacın ilah edinilmesi. Heva ve hevesin ilah edinilmesi. Şimdi az kaldı haham ve rahiplerin ilah edinilmesi var. Allah'tan başka Rab edinilmesi var. Bu da nasıl? Taklit konusunda devamlı gündeme getirdiğimiz Tövbe suresi 31. ayette onlar hahamlarını, rahiplerini Allah'tan başka Rabler ediniyor. Nasıldı bu? Hahamlar rahipler ne yapıyormuş? Rebi e, Ebu Ali'den nakil var tabiinden diyor ki, onlar diyor giderdi bakarlardı diyor Tevrata İncile, hahamlarının rahiplerinin tam aksine fetmalarını görürlerdi diyor. Tevrattı İncilde de bunun aksine ayetleri vardı diyor. Dolayısıyla onlar diyor onları bırakıp giderdi, haham ve rahiplerinin sözlerini alırlardı diyor. İşte böylece onları Allah'tan başka Rabler edindiler. Rububiyet tevhidinde şirk koşup ilahlar edindiler onlara. Bu da onları ilah edinmek oluyormuş. Yine Nebi, Resul ve İsa aleyhisselamın ilah edilmesi var. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey Meryem oğlu bir peygamber, peygamberin annesi Menek ilah ediniliyormuş bakın. Sadece alimler, hahamlar, rahipler değil. Beni ve anamı Allah'tan başka ilah edinin diye sen mi bunlara söyledin? Bunu ahirette söyleyecek. İsa Aleyhisselam haşa seni eksiklikten ben tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Üçlü teslih inancı var. Allah'ın olduğu, oğlu olduğu inancına sahipler ve İsa Aleyhisselam'ın asıldığı çarmıha hat şeklinde olduğu için haçı alıp onu Vesen diyor Adi İbni Atem kıssasında onu kendisine fayda verdiği için asıyorlar. Böyle bir ilah edinmeleri var. Halbuki o da bir kuldur. Onun için Allah Resulü diyor ki Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı gereğinden fazla çok met ederek uçurdukları gibi siz de beni böylece met ederek uçurmayınız. Ben ancak bir kulum. Bana onun için sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Ölçüler hemen geliyor tek tek. Son olarak daha günümüzde bunu ilah edineni görmedim ama ileride edinilecek ya Allah Resulü bunu söylüyor. Deccal'ın ilah edinilmesi. Deccal'den gelen kıssalarla dersimizi bitirelim. Deccal'den gelmiyor tabi. Sahabelerden geliyor da Deccal hakkında pardon. Ebu Said El Hudri'den rivayette Deccal'ın öldüğü kişinin insanların, Deccal'ın öldürdüğü kişinin insanların en hayırlılarından ve insanların en hayırlısı olduğu geçmekte. Kişi Medine'de de Deccal'e karşı çıkıyor. Diyor ki bakın şöyle diyor. Ben şahidim ki muhakkak sen Resulullah'ın bize haber vermiş olduğu deccalsin. Bunun üzerine deccel yanımda bulunan kimselere ben bir adamı öldürürüm. Sonra da diriltirsem ne dersiniz? Benim ilahlık iddiamda şüphe eder misiniz? Bakın ilahlık iddia ediyor. Aynı zamanda ne olmuş oluyor? Tağutluk olmuş oluyor. Yanındakiler diyor ki hayır şüphe etmeyiz. Deccal o kimseyi hemen öldürür sonra diriltir. Diriltir diriltmez o kimse. Vallahi benim senin Deccal olduğum hakkında ki şimdiki kanaatim bundan önceki imanımdan daha kuvvetlidir. Bunun üzerine Deccal o kimseyi tekrar öldürmek ister fakat onu öldürmeye güç yetiremez diyor. Bukhari rivayeti bakın. Allah bizi böyle imanlı etsin. Yine bakın başka birinin imtihanı var Deccal'de. Usama bin Bakili'den Ebu Usama sallallahu aleyhi ve sell'em Deccal hakkında şöyle diyor. Onun fitnesinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir. Eğer senin anne ve babanı diriltirsen benim senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin? Köylü diyor ki evet. O an ona iki şeytan anne ve babası şeklinde gözükür ve şöyle der ey oğul ona uy muhakkak ki o senin Rabbindir. O zaman toplarsak, Deccal gibi bazı imtihan, üstün özellikler verilmiş, imtihan olarak, fitne olarak gönderilmiş ki bunun fitnesinden beş vakit namazda sığınıyoruz biz teşebbütte, ilah edinilebiliyor. Ağaç ilah edinilebiliyor, buzağa ilah edinilebiliyor, kabirlerde yatan salih zatlar, Allah indinde cennetlik de olabilir, olmayabilir. O, onunla alakalı. Bunları üçüncü şahıs dediğimiz insanlar ilah edinilebiliyor, edilmiş oluyor. Ondan sonra e, Nuh Aleyhisselam ve bunlar Latmenat Uzza ve ve yavuz Nesir gibi Allah Resulü zamanında Latmenat Uzza gibi salih insanlar dedik. Bunların kabirleri ilah edinilebiliyor. Boyna takılan kendisini koruması için Allah'tan başkasına yardım, medet, umma gibi fayda veren muska, cevşen gibi şeyler ilah edinilebiliyor. Baktığınız zaman burada elbise, para, buna kulluk. Çünkü ilah kelimesi elehe kökünden geliyor. Elehe bir fiildir. İlah edindi demektir. Arapçada bir de abede var. Kulluk etti. Bir de ne var din edinde. Bunların üçünü eşit manalı kelimeler diyorlar. Yani sen birine ilah edindiysen elehe aynı zamanda abede ve dâne deyip ibadet din ve din edindin manasındadır. Bir şeyi din ediyorsan ediniyorsan aynı zamanda ona ilah edinip ibadet ediyorsun bir şeye de ibadet ediyorsan ona ilah ediniyorsun ve din ediniyorsun demektir. Üçü de aynı manadadır. Elbisenin kulu, paranın kulu oldun mu yine aynı şey dolayısıyla kişi isterse her şeyi ilah edinir. Hevasını, hevesini ona yönlendirdiği zaman istediği yani Allah'ın dışında her şeyi ilah edinir. Allah bizi, Allah'tan başka kimse ilah edinmemeyi nasip etsin. Dolayısıyla la ilahe illallah dediğimde ben ne gibi şeyleri ilah ediniyorum? Hangi hasletlerimi fıtri hasletlerimi düzene sokarsam, hangi fıtri hasletlerimi Resul'un sözlerindeki gibi düzene sokarsam Allah'tan başka ilah edinmekten kaçınırım. Bunları tek tek de fıtratla alakalı dersleri, imanla alakalı dersleri güzelce böyle kontrol edip o dersleri düşünerek bunların yerine oturtturması gerekir. Onun için e, selim bir fıtrat üzerine sahih iman ancak ondan sonra halis tevhid boşuna demiyorlar. Fıtrattaki hasletlerle alakalı olan çünkü iş heva ve hevese bağlı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah bizlere tevhidi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi nasıl olsun?